İnsanlar daima tekvâ cühettine gitmelidir. Tek sıkıldığı vakit de ruhsada gitmelidir. Azimet tarafını tutmalıdır. Şeriatın çünkü tarafı vardır. Bir ruhsat tarafı vardır, bir azimet tarafı vardır. Tek sıkışırsan ruhsat tarafından tutmak. sıkışmazsan azimet tarafından git.